اعوذ بالله من الشيطان الرجيم İnkar yurtlarını fırtınalarla altüst eden Hz. Hud aleyhisselam Hud aleyhisselam Sam'ın torunlarındandır. Ad kavmine peygamber olarak gönderilmiştir. Hud, yumuşaklık, sakinlik, sulh ve sükunete vesile olması ümit dolunan manasına gelir. Hevadet kökündendir. Hud aleyhisselamın diğer ismi Abir, lakabı Nebiyullah'tır. Hud aleyhisselam Ahkaf diyarında doğup yetişti. Helak oluşları bütün insanlığa ibret olan Ad kavminin yaşadığı bu diyar Yemen, Aden ve Umman arasındadır. Kur'an-ı Kerim'de Araf, Hud, Numinun, Şuara, Fussilet, Ahkaf, Zariyat, Kamer, Hakka ve Fecr sureleri A'd kavminden bahsetmektedir. A'd kavmi A'd kavmi, 23 kabileden meydana gelen bir Arap kavmidir. Kavme ismi verilmiş bulunan Aad, Hz. Nuh'un torunlarındandır. Zamanları tahminen Hz. Nuh'tan 800 sene sonradır. İnsanları cüssedi, uzun boylu, uzun ömürlü, toprakları verimli, bağlık bahçelikti. Hatta ahkaf mıntıkası, İrem diyerek tanınmıştır. Meşhur irem bağları tabiri oradan gelmektedir. Aad kavmi kayaları yontarak evler yaparlar, gösterişli binalar inşa ederlerdi. Bunların içinde bağlar bahçeler ve güzel havuzlar bulunurdu. Her yer göz kamaştırıcı güzelliklerle doluydu. Bu kavim zamanla fitne ve fesatla dünya nimetlerine gar olmaları sebebiyle Allah'tan gafil kaldılar ve dinlerinden uzaklaştılar. Hazreti Nuh aleyhisselamın, tufanının dehşet ve hikmetini düşünmeyip iyice dünyaya daldılar. Gelen nimetlerin çokluğuna bakarak aldandılar, kibre kapıldılar, böbürlendiler. Allah Teala buyurur, Ait kavmine gelince, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim var dediler, onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi mucizelerimizi inkar ediyorlardı. Fussilet 15. Onlar ilahi istikametten o kadar ayrıldılar ki Samet, Samut, Sada ve Heba adlı putlar edindiler ve onlara tapmaya başladılar. Zalim ve katil oldular. Güçsüzleri ezmeye başladılar. Zavallı bir kimseyi binanın üst katına çıkartır Oradan aşağıya atarlardı. Sonra onun parçalanmış manzarasını seyrederler ve bundan zevk alırlardı. Yani kalpleri bu kadar katılaşmıştı. Zulüm akıl almaz derecede hat bir safhaya gelmişti. Zayıf kabilelere baskınlar yapıp yağmalarlardı. Lüks ve gösterişte de çok aşırı gitmişlerdi. Hz. Nuh'tan sonra ilk helak olan kavim, Hud aleyhisselamın bu'aad kavmidir. Ancak Hazreti Hud aleyhisselamın bu kavimle yalnız soy sop olarak alakası vardı. Yaşayış tarzı olaraksa onlarla hiçbir alakası yoktu. O temiz ve soylu bir ailenin oğluydu. Aet kavminin azgınlık ve isyanda çok aşırı gitmeleri ve taşkınlıklarını gün geçtikçe artırmaları üzerine Cenab-ı Hak Hazreti Hud'a vahyetti. Ey Hud! Kavmin arasından seni seçtim. Onlara git kendilerinden korkma. Ben onlara senin için mucizeler göstereceğim. Hud Aleyhisselam vahiyden sonra kavminin toplandığı yere gitti. Melikleri halcan altından tahtlar üzerine oturmuştu. Hazreti Hud gür sesiyle söze başladı. Ya kavmim ibadet edilecek yalnız Allah'tır. Ona şirk koşmayın. Düşünün ki Nuh kavmi bu yüzden helak oldu. Ey kavmim! Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra da ona tevbe edin ki, Üzerinize göğü yağmuru bol bol göndersin. Ve kuvvetinize kuvvet katsın. Günah işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin. Hud 52 dedi. Halcan sinirlendi. Ey Hud! Yazıklar olsun! Biz bu kadar güçlü ve kalabalık kimseler olduğumuz halde, sen bize garip geleceğini mi zannediyorsun? Bilmez misin ki sen sadece bir kişisin, hem bilmez misin ki bizim her gün bin tane çocuğumuz dünyaya gelir, dedi. Velhasıl Halcan ve Ad kavmi, evlat ve mala mağrur olarak, Hud aleyhisselamı küçük gördüler ve iman etmediler. Bu hadise ayeti kelimelerde kerimelerde şöyle zikredilir. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? El-Araf 65 Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki, Biz seni kesinlikle bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz. El-Araf 66 Dediler ki, Ey Hud! Sen bize açık bir mucize getirmedin. ''Biz senin sözünle tanrılarımızı bırakacak değiliz ve biz sana iman edecek de değiliz.'' Hud 53 ''Biz tanrılarımızdan biri seni fena çarpmış demekten başka bir söz söyleyemeyiz.'' Hud 54 ''Hud ey kavmim dedi ben beyinsiz değilim fakat ben alemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim.'' El-Araf 67 İbret Dolu ilahi ikazlar. Hud aleyhisselam kavminin davranışlarına çok üzülmüştü. Ellerini hüzünle semaya kaldırıp Cenab-ı Hakk'a irtica etti. Bunun üzerine kavminin kadınları kısır kaldı, çocuk doğuramaz hale geldiler. Öyle ki onların kısırlığı on sene devam etti. Mecburen Hud aleyhisselama geldiler. Ancak hala gaflet içindeydiler. Şahit oldukları mucizeye rağmen yine, sen bize bir mucize göster, dediler. Ardından da daha ileri giderek, Ahkaf suresinin 22. ayetinde bildirildiği gibi, azar ve istihza ile azap talebinde bulundular. Sen bizi tanrılarımızdan çevirmek için mi bize geldin? Hadi doğru söyleyenlerden sen, bizi tehdit ettiğin şeyi, azabı başımıza getir, dediler. el Ahkaf 22. Bunun üzerine pınarlar korudu. Bağlar bahçeler sarardı. O güzel irem bağları yok oldu. İri cüsseli insanlar bir lokmaya muhtaç duruma geldi. Hud aleyhisselam onları tekrar topladı. Yeniden kendilerine öğüt verdi. Allah'tan mağferet dileyin dedi. Ve ardından küfrü i inadileri sebebiyle onları açık bir şekilde ikaz etti. Hud dedi ki, ''Ben Allah'ı şahit tutuyorum.'' Siz de şahit olun ki ben sizin orta koştuklarınızdan uzağım. Hud 54 Ondan başka taptıklarınızın hepsinden uzağım. Hadi hepiniz bana tuzak kurun sonra da bana mühret vermeyin. Hud 55 Ben benim de Rabbim. Sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü yürüyen hiçbir varlık yoktur ki o onun perçeminden tutmuş olmasın.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 Çünkü benim Rabbim her şeyi gözetendir. Hud 57 Bu tehdit de kafi gelmedi. O kadar sıkıntı ve kıtlık çekmelerine rağmen yine istiğfar edip Allah'a tevhid akidesine dönmediler. Zira aşırı zenginlik sebebiyle Allah'tan çok uzaklaşmışlardı. Bu durumda eğer peygamberlere tabi olsalardı, birçok haramları işleyemeyecekler. Haksızlık yapamayacaklar, zayıfı ezemeyeceklerdi. Çünkü hak dini olan tevhid dini bir takım tahtitler getirmekteydi. Ancak çok rahatlık içinde bulunan bu insanlar tahtitlere girmek istemediler. Gafilane bir şekilde ve nefsi bir rahatlık içinde yaşamayı arzu ettiler. Alt üst eden kasırga. Çok geçmeden gökyüzünde bulutlar peydah oldu. Ait kavmi semayı baştan başa kaplamış bulunan bulutları görünce birden sevindiler. Yağmur geldi dediler. Halbuki bunlar azap bulutlarıydı. Hz. Hud son kez imana gelin diyerek azaptan kurtulmaları için kavmini ikaz etti. Fakat onlar yine büyük bir gaflet gösterdiler. Yok bunlar yağmurdan evvel gelen bulutlardır dediler. Böylece son ilahi ikaza da kör ve sağır davrandılar. Nihayet vazifeli melekler gökte peydah olan bulutlarla bütün kavmi kuşattı. Çarşamba sabahı rüzgar şiddetlendi. Gücü ağaçları kökünden sökecek kuvvetteydi. Gitgide fırtınanın şiddetli sesi ve soğuğu arttı. İnsanlar çekirge gibi havalarda uçmaya başladılar. Uçmamak için eteklerini birbirine bağlayıp halka oldular. Fakat çare olmadı. Bazıları develerin ve dev cüsseli insanların havalarda uçmaya başladığını görünce evlerine doğru koşuştular. Fakat aynı akıbet oralarda da geliyor, saman köpü gibi evlerinden dışarıya atılıyorlardı. Allah Celle Celaluhu rüzgara emretti, kum tepelerini üzerlerine yığdı. Bu, yedi gece, sekiz gün devam etti. Tabii bu fırtına geldiği zaman Hut Aleyhisselam ve Tevhid akidesinde olanlar, Allah'ın inayet ve rahmetiyle bu ilahi azaptan ve fırtınadan kurtuldular. Azap, asilerin üzerine indi. Ayet-i kerimelerde buyrulur. Emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri, ''Tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları ağır bir azaptan kurtuluşa erdirdik.'' Hud 58 ''Onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve ayetlerimizi yalanlayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik.'' El-Araf 72 İşte Ad kavmi Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberine asi oldular ve inatçı her zorbanın emrine uydular. Hud 59. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete tabi tutuldular. Biriniz ki Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Şunu da bilin ki Hud'un kavmi Ad Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. Hud 60. Biz de onlara dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için o uğursuz günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı ise daha da perişan edicidir. Onlara asla yardım edilmeyecektir. Fussilet 16. Aat kavminde ibretler vardır. Onlara kasıp kavuran rüzgarı göndermiştik. Ezariyat Ez 41. Üzerinden geçtiği şeyi canlı bırakmıyor, onu küle diyordu. Ezariyat 42. Ey inkar edip yalanlayanlar Ate yalanlamıştı. Ama azabım ve ikazım nasıl oldu? El-Kamer 18 Biz onların üstüne uğursuz mu uğursuz bir günde uğultulu bir kasırga saldık. El-Kamer 19 İnsanları sanki köklerinden sökülmüş hurma kötükleriymişler gibi koparıp deviriyordu. El-Kamer 20 Benim azabım ve ikazım nasıl oldu? El-Kamer 21 Ad kavmi ki, uğultulu, kasıp kavuran bir fırtınayla mahvedildiler. El-Hakka 6 Allah onu, fırtınayı, ardarda arda yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki, eğer orada olsaydın, o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş hâde görürdün. El-Hakka 7 Şimdi onlardan arda kalan bir şey görüyor musun? el hakka 8 Tefsir alimleri ayeti kerimelerde buyurulan rahmetimizle kurtardık ifadesini şöyle açıklarlar. Allah celle celaluhu Hut aleyhisselamı ve ona tabi olan müminleri merhameti muktezası olarak muhafaza etmiş ve kurtarmıştır. Ayrıca buradan kullara verilen nimet ve lütufların yapılan amellerin karşılığı değil de rahmet ve merhameti ilahiye sebebiyle ihsan edildiği anlaşılmaktadır.